Allah'ın adıyla, Şeytan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbi alim. Ve salat ve salam Allah'ın Rasulü Muhammed'e ve onun ailesi ve sahableri. Ve kime sanahtı ve kime itba ettiysen, her gün bir gün. Rabbim şirhli, sadri ve silli amri. Ve hulül akte tam lisan yefkhe kabil. Allah, bize ne öğrettiğimizi öğrenmeyi öğretti. Allah, bize ne öğrettiğimizi öğrenmeyi öğretti. Allah, bize ne Allah'ın fazlı keremiyle Şah mesailül cahiliye başlığı altında cahiliye meselelerinin izahı şerhi babı altında 1-2 e, haftadır, 3 haftayı buldu sanıyorum. Bugün 4. hafta inşallah. 4 haftadır bu cahiliyenin özelliklerini işlemeye devam ediyorduk. En son dersi bir kısaca hatırlatacağım. Neler öğrendik? Ondan sonra kaldığımız cahiliyenin özelliğinden devam edeceğiz inşallah. 7. özelliği almıştık. O da İstidlalü bi kavmin u'ta kuva fil afhami vel amel, amellerde ve anlayışta kendisine kuvvet verilmiş olan bir kavmin yoluyla istidlalde bulunmak, onların güçlerinin hak olduklarına işaret ettiğini kabul etmek, ve fil mulki vel mali, malca ve mülk boy açısından güç ve kuvvet sahibi olan bir kavmin hak üzere olduğunu zannetmekten. Velcahu <gülüyor> yani toplum arasında itibarı olmaları sebebiyle onların hak üzere olduğunu zannetmek bununla istidlalle bulunmaktı. Faradallahu zalike min qablihi. Allah şu sözüyle bunu reddetti. fi. <gülüyor> Biz sizi onları temekkün güç sahibi kıldığımız şeyde sizi de ne yapabiliriz? Temekkün sahibi kılabiliriz. Bunu kılan, o gücü veren kim? Alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala Ahkâf suresi 26. ayet. <gülüyor> ve gene Şeyh Muhammed bin Abdülvahab burada başka bir ayet-i kerime olan Bakara suresi 89. ayet-i kerimeye getirmişti. وَكَانُ min قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذ۪ينَ Bundan önce kafirlere karşı ehli kitap fetihle müjdeleniyordular. فَلَمَّا ma arafu كَفَرُوا bihi. Bildikleri şey onları gelince ona küfür ettiler, nankörlük ettiler. Ve yine Bakara suresi 146. ayeti getirmişti. Orada da yarifunahu kema yarifuna ebnaahum onlar çocuklarını tanıdıkları gibi seni tanırlar ayeti i kerimesini getirmişti. Es-saminatu 8. mesele olarak cahiliye özelliği olarak el istiblalu ala butlan şey'i bi ennehu lem illa afe. Bir şeyin batıl olduğuna aldıkları delil, karine işaret ne? Ona zayıfların tabi olmasıydı. Onun içinde şu Şuara Suresi 111. Ayet-i Kerime'yi getirmiştik. <gülüyor> Kafirler böyle demişti peygambere. Biz sana iman edip de rezillere mi tabi olalım demişlerdi. Ve aynı şekilde Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala böyle buna benzer bir söz söyleyen müşriklerin başka bir kavlini naklederek a hؤلاء من الله عليه bunlar mıdır Allah'ın bizim aramızdan kendilerine minnet ettikleri diye karşılık verince faradallahu kavluhu teala Allah da onlara şöyle reddettiğe de bulundu Eleyse Allahu bi'aleme bişşakire Allah kendisine şükredenleri daha iyi bilen değil midir şeklinde Allah azze ve celle onların bu batıl hücceslerini reddetmişti 9. ve 10. özelliği de geçen hafta aldık daha e, geçen haftayı özetini bitiriyorum şimdi inşallah. Şeyh'in sadece sözlerini okuyorum. Üzerine şerh yapmıyorum. 9. özellik olarak da burada el-ihtida bi fasaqatil ulema alimlerin fıskına tabi olmaları, uymaları insanların bununla alakalı olarak da Allah azze ve celle demişti ki inne kaseeran minal ahbari ve'r ruhban ile akluna amvalen nase Şüphesiz ruhbanların ve abidlerin ekserisi insanların mallarını batılla yerler ve Allah yolundan saptırırlar. Tövbe suresi 34. ayet-i kerime. Ve hemen ardından Maide suresi 77. ayet-i getirerek la taghilu fi dinikum gayral haqqi dininiz hakkında azgın aşırılığa gitmeyin ve la tette bi hevaya tabi olmayın. Ahva kavmin bir kavmin hevasına kad min qablu onlar bundan önce sapmışlardı ve adallu kendileri sapmakla kalmayıp çoklarını da saptırmışlardı vadallu an sava istibil onlar doğru oldan yoldan sapmış kimseler de ayeti kelimesini getirmişti ve 10. özelliğin cahiliye kavminin 10. vasfı el istidlal ala butlanuddin bihillati afham ahlihi ve adam hafzihim dinin ehlinin hafızasının zayıf olmasını Anlayışlarının eksik ve kasır olmasını o dinin batıllığı sayarlardı. Buna da Hud suresi 20. 27. ayet-i kerimeye getirmişti. Biz bu yanındaki yani görüşü düşük olanlara mı tabi olalım diye peygamberlere ne yapmıştı? Müşrikler karşılıkta bulunmuşlardı. Bunlar geçen hafta irdelediğimiz cahiyenin özellikleri kardeşlerim. Bu hafta 3 tane daha özelliğiyle devam edeceğiz. Allah nasip ederse... Şeyh'in burada hadiye aşar ve itne aşar diye 11 ve 12. diye getirdiği cahiliyin özelliklerini beraber okuyacağım 13. de okuyacağım sonra dersin şerhine Bismillah diyeceğiz inşallah. 11. özelliği cahiliye kavminin cahiliye toplumlarının şirk toplumlarının el <gülüyor> istidlalu bil kıyasıl fasit fasit kıyasla delil almaları. Fasit kıyasla delil almaları, kendilerine delil saymaları fasit kıyası. Ke kavlihi Allah'ın şu sözü gibi in entum illâ beşerun mitluna. Siz bizim gibi bir beşersiniz sözü İbrahim Suresi 15. ayeti kerimede. El aşar, 12. cahiliyenin özelliği ise inkarul kıyasus sahih. Sahih doğru olan kıyası inkar etmek ve'l camihâz ve mâ kablehu adamu cami bu öncekiyle bunun toplanışı, bu kıyas denen meseledeki ayırıcı ve toplayıcı olan farkı gözetememekten kaynaklanıyor. Bu iki nev ayrılıyor. Bu ne demek istiyor? Açıklayacağız inşallah birazdan. 13. özellik o da <gülüyor> salihler ve alimler hakkında aşırılığa gitmek. O da Nisa suresi 171. ayet-i kerimede Ya ahle'l kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekule alallahi illal hak. Ey kitap ehli dininizde aşırı gitmeyin. Allah hakkında da haktan ve doğrudan başkasını söylemeyin sözüdür kardeşlerim. Allah nasip ederse şimdi bu üç özelliği e, izah etmeye, şerh etmeye, fehmetmeye, anlamaya gayret edeceğiz. Bakın ilim ehli her zaman metinlerini kısa tutmuşlardır ki ezber kolay olsun diye. Yalnız ilim sahipleri, Allah'ın kendilerine ilim verdiği insanlar her zaman için ne yapmışlardır kardeşlerim? Fehmi ve fıkıh doğru anlayabilmek, doğru idrak edebilmek için kelamı ve sözü uzatmışlardır. Kelamı ve sözü uzatmışlardır. Dolayısıyla burada şimdi öncelikli olarak 11. esası ne yapacağız? İrdeleyeceğiz. O da nedir? Fasit olan kıyasla insanların istidlalde bulunması. cahili insanların istidlalde bulunması. Öncelikle kıyas nedir arkadaşlar? Kıyas... Usulü fıkıh kitaplarında edille-i şer'iyeyi anlatırken yani şer'i delilleri anlatırken İslam fakihlerinin özellikle usul ilmiyle ilgilenen usulcüler denen bu fende bu ilimde derinleşen alimlerin edille-i şer'iyenin dördüncü kısmı olarak zikrettiği kıyas usulen usul kitaplarında şöyle tarif edilmiştir. Bir fer'in bir fer'in yani fer' ne demek Arapça? Biz ben size bir misal vereceğim kelimenin tam manasını anlayın diye inşallah. Bakın ağacın ana gövdesinin olduğu omurgaya asıl denir. Asıl. Ağacın ana omurgasından çıkan dallar, o dallardan çıkan yapraklar, o yapraklardan çıkan meyveler bunların hepsi de ferdir. Asla bağlı olan, asıl olmadan var olamayan şeylerdir. Asla bağlı olan, asıl var olmadan var olamayan şeylerin adı fer'dir Arapça'da. Fer bir şeyin furu diye de Türkçe'ye geçmiştir zaten. Fer kelimesi, masları furudur. Netice itibariyle kardeşlerim, kıyas usulen, fer'i bir meselenin, asıl olmayan bir mesele, fer'i bir meselenin asılda var olan hükümle Aynı illeti taşıması sebebiyle o asıldaki hükme kıyas edilerekten hükmünün belirlenmesidir. Yani usulcüler ıslahen bu şekilde kıyası tanımlamışlar. Şimdi birkaç örnek vereceğim daha doğru anlamanız için. Mesela kıyası eğer anlamak istersek nasıl asla bir fer nasıl asla taalluk eder anlamak istersek şöyle anlayabiliriz. Mesela Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala diyor ki Zina eden köle cariyeler, zina eden köle cariyelere hür kadınların cezasının yarısını tatbik edin. Peki soru, eğer bir köle, köle erkeğe denir, cariye dişi köledir, köle de Türkçe'ye geçmiştir, erkek kölenin adıdır. Yani cariye denen şey aslında dişi köledir, kadın köledir. Bir soru burada akla gelir. O da şu. Erkek köle peki zina ettiğinde onun hükmü ki burada anlatılmamış, söylenmemiş. Onun hükmü neye bağlıdır? Aynı illeti taşıdığından. Nedir illet? Ubudiyye. Yani kölelik olduğu için burada kölenin cezası hür olan adamın zina cezasının yarısı olduğundan ve cariye ile erkek köle arasında da fark olmadığından buradan kıyasla Erkek kölenin de cezasının, hür erkeğin zina cezasının yarısı olduğunu belirtmiş alimler. Bunu kıyasla çıkarmışlar. Veyahut da başka bir içtihatta, meseleleri fehmedim diye örneklendiriyorum, misallendiriyorum. Mesela kadının birinin kocası cihada gitti. Adam öldü, şehit olduğu haberi geldi, kayboldu, haber alınamıyor. Aradan iki sene geçmiş, üç sene geçmiş, Ömer döneminde olmuş böyle işler. Diyeceksiniz bunlar var mı? Olmuş, oluyor, hala oluyor. Bu sorular geliyor mesela. E kadın, aradan çok uzun zaman geçti, haberler geldi, karineler görüldü ki kocası ölmüş, şehit edilmiş. Kadın ne yapıyor? Galibu zanna bir kadıya başvuruyor. Diyor ki benim kocam öldü, beni boşa, ben biriyle evlenmek istiyorum. Kadın ne yapar? Bu kadının nikah akdini fesheder, İslam'da böyledir. Daha sonra dilediği mübah bir şekilde mübah biriyle evlenebilir. Peki sonra kocası çıksa gelse ne olacak? Bu kadın hangisinin kocası? İbn-i kıyasla diyor ki şeriatta bir malı bulan bir kimse o malı kullandıktan sonra eğer ilk sahibi ortaya çıkarsa mal ilk kişinindir diyor. Buna kıyasen kadın da birinci adamın hanımıdır, nikahlı eşidir. İkinci onun nikahını alan boşar birinci kocasına iade eder. Bunu kıyasla çıkarmış. İllet aynı illet. Kayıp maldaki illet gibi. Bu kadın da maliki olan şahıs kaybolduğundan dolayı, yani evlilik, yani bu gibi şeyler mülk derken kadına hayvan muamelesi, eşya muamelesi yapmıyoruz. Kastımız o değil. Herkes bir şeylere sahiptir. Bir cemaatin, bir devletin emiri o halkın hepsine sahiptir. Bir erkek ailesindeki kadın, çoluk, çocuğun hepsinin sahibidir. Bu manada mülkiyet sahibi olan kimsededir. Bu ve buna benzer birçok içtihat kıyasla belirlenmiştir. Bunlar Kur'an'da ve sünnette hükümleri çok açık bir şekilde beyan edilmediği için nereye başvurmuş alimler? Kıyasa. Bunlar misalleri. Ama tabii ki kıyasın hüccet oluş olup olmayası noktasında... Alimler ne yapmışlar kardeşler? İhtilaf etmişler. Ben bu usulü mevzuya geçmeden önce şunu anlatacağım inşallah. Bakın kardeşler, şeyhin 11. esasta söylediği fasit kıyasla istidlal yapmanın ilk atası, ilk dedesi, bu işin ilk selefi iblistir. Fasit kıyasın ilk selefi, geçmişi, ilk atası, dedesi iblistir. Nedir o? Çalıktıni min narin ve çalıktıhu min tıyn. Ana xayir <gülüyor> minhu ifadesi. Yani sen onu, Adem'i Allah dedi ki, sen niye elimle yarattığıma secde etmedin? O da dedi ki, sen beni ateşten, onu topraktan yarattın, ben ondan hayırlıyım. Hayırlı olan hayırsız olana secde etmez, selamlamaz onu dedi. Şimdi bu bir kıyas. O kafasında iblis ki bakın bu iblisin düştüğü tuzaksa bizi de kesinlikle düşürecek ona. İblisin düştüğü tuzaksa iblis aynı tuzağı bizi de düşürecek. Fasit kıyas denen şey insanın delili yerli yerine koymayışıdır aslında. Yani asıl itibariyle delil teşkil eden bir şeyin Delil teşkil etmeyen bir yere konmasıdır. Eşyanın yerli yerine konmamasıdır esası itibariyle. Şimdi akınla baktığınız zaman aslında kıyas gene iblisin dediği gibi değil. Çünkü ateş yakan bir maddedir. Ateş yakar. Toprak ateşten daha güçlüdür. Ateşin bütün o heybetini söndürür toprağa ateşin üzerine attığınız zaman. Veyahut da... Ateşin yanması, güçlenmesi için mesela çok daha farklı bazı başka maddelere ihtiyacı varken toprak öyle değildir. Kendi bünyesinde kuvvetlidir. İbnül Kayyum o kadar çok fazla e, toprağın ateşi olan üstünlüğünü farklı yönlerden değerlendirip anlatıyor ki ben burada saymakla bitiremem. Çünkü akıl var akıl var. Akıl akıldan üstündür. Akıl akıldan üstün olduğu için iblisin görmediği bir yeri biz görebiliriz, siz görebilirsiniz. Allah zaten... Her görülmeyeni gören, her şeyi bilen. O yüzden melekler Allah hikmet sordukları zaman biz seni tesbih ediyorken, biz seni ediyorken sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkartacak Adem mu yatacaksınız dediğinde Allah Subhanahu teala dedi ki o zaman in kuntum sadıkın eğer sadıksanız, fakala enbiuni bi esma'i haula bu isimleri bana haber verin dedi o zaman. Allah da faalleme adem el esma'a kullaha Adem'e isimlerin tamamını öğretti. Adem e dedi ki: "Kale enbi'hum bi esmaihim. Söyle bakayım şu isimleri verdiğim ilmi sana bir anlat." Adem bir takır takır saymaya başladı bütün eşyanın ismini. Melekler dediler ki: "Kale subhanek. La ilme lana illa ma Seni tenzih ederiz senin bize öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur." Bakın melekler de aynı şekilde fehmedemedikleri bir noktadan istidlalde bulunarak Allah'a dediler ki celle celaluhu: ya Rabbi sen niye yeryüzünde bunu yaratacak? Allah dedi ki, Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Siz haddiniz olmayan bir şeye karışmayın. Ve melekler hemen secde ettiler. Allah'a teslim oldular. Tövbe ettiler. Allah'a yöneldiler. Hatalarını kabul edip Allah'ın sonsuz ilmine teslim oldular. İblis ise ısrar edip, İblis ise ısrar edip, küfre saptı. Allah'a karşı azgınlardan oldu. Bu batıl kıyasın ilk kurbanı, İblistir. Ondan sonra iblisin torunları olanlar da senelerce kardeşlerin batıl ve fasit kıyaslarla kendilerini helak etmişlerdir. Şimdi bakın size bir tane batıl kıyasın güncel örneğini vereceğim. Adam biri diyor ki ya diyor AK Parti'yi atmayalım da CHP'ye mi verelim diyor. Niye? İşte diyor CHP daha azgın AK Parti biraz daha dine ılımlı. Şimdi bak aslında sözü söylerken kendi kabul ediyor. İkisi de kötü hem de ardına şu kaideyi getiriyor ehveni Yani ehveni şer iki şerden küçük olanını tercih etmek demek. Bu usul kaidesi. Yani siz iki tane haram işleyecekken birisi yalan söylemek. Misal veriyorum. E bir tanesi de biriyle zina etmek. Tercih ettiğinizde yani yalanın zinadan daha küçük bir günah olduğu için mertebe itibariyle bunu tercih edersiniz. O hevenişer olur bir zaruret içerisinde. Bir zaruret içerisinde. Şimdi arkadaş diyor ki ikişerden bir tanesi. Kıyasa baktığın zaman aslında kıyasın doğru açıdan değerlendirilmesi şu olması gerekirdi. Adamın demesi lazımdı ki Allah'a mı küfredelim, peygambere mi küfredelim diye soruyorlar. Biz de seçiyoruz ki peygambere küfredelim Allah'a etmeyelim. Ne farkı var ki ikisi de küfür yani renginin, cinsinin, çeşitinin, keyfiyetinin çok bir önemi yok. Bugünün müşrikleri de, iblisin torunları da aynı kıyaslarla geliyorlar. Akli kıyaslar, akli çıkarımlar. Tıpkı geçmişteki dedeleri nasıl aynı çıkarımları yaptıysa. Şeyh'in burada örnek getiri, getirdiği in mille beşerun mitluna, Siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz ayeti kerimesinde de müşrikler diyorlar ki peygamberler gelince Şimdi peygamber bir şey getirmiş, hoşuna gitmiyor. Hoşuna gitmiyor. Allah ne diyor? Kebura عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ ma تَدِعُوهُمْ اِلَيْهِ Müşrikleri çağırdığın şey onlara ağır geldi. Müşrikleri davet ettiğin şey onlara ağır geldi. E bu dini anlatınca diyor, ya hepsi güzel de bunlar da çok ağır kardeşim. Nasıl yapalım? Onu yapma, bunu etme, buna düşman, buna dost, bunu yapacaksın, bunu gideceksin. Allah diyor keburu alel muşrikine mâ tadu'uhum ileyh. Çağırdığın şey ağır geldi onlara. Ne zaman ağır geldi peygamberlerin müşrikleri davet ettikleri hak dava mazeretler sunmaya başladılar. Mazeret sunmak münafığın hasretidir. Cahiliyenin karakteridir. Mazeretçi mantık, özürcü mantık cahiliyenin mantığıdır. Özür olmaz. Peygamber sasam öyle söylüyor. Özür dileceğiniz şeyleri konuşmayın diyor. Özür dileceğin şeyi yapma diyor. Niye? O seni karaktersiz yapar. O seni ahlaksız yapar. Başarısızlık senin karakterini, ahlakını değiştirir. Ha Müslüman özür dilemez mi? Allah'tan ilk önce dilersin, hata işlersin, dilersin. Şimdi kuldan özür dilemeyi bilmeyen Allah'tan da istiğfar dilemiyordur. O bir hakikattir. Kastımız bu değildir. Sonuç itibariyle müşrikler davet kendilerine ağır gelince... Dediler ki peygamberlere bahane olarak siz bizim gibi beşersiniz. Allah'tan bir elçi gelse melek olması lazım dediler. Şimdi bu gene batıl bir kıyas oldu. Neden batıl kıyas oldu bu? Çünkü eğer bize melek gelseydi bize örnek olmazdı. Meleğin benim gibi şehveti yok ki kadına karşı. Meleğin benim gibi yemek içmek gibi bir ihtiyacı yok ki. Meleğe isyan gibi bir vesvese gelmiyor ki. Melekte heva gibi bir düşman yok ki bana nasıl örnek olsun? Bu asıl itibariyle batıl bir kıyastı. O yüzden batıl kıyasla müşrikler kendilerini ne yaptılar kardeşlerim? Helal ettiler. 12. asılda ise sahih olan kıyası inkar etmeleri diyor. Yani bir yerde batıl kıyasla sapıttılar diyor. Cahiliyenin bir özelliğini anlatırken. Başka bir özellikte de sahih olan kıyası inkar ettiler diyorlar. Şimdi adamlar bugün diyor ki biz diyor AK Parti'ye yardım ediyoruz diyor. Bak diyor peygamber döneminde diyor Rumlar Farslılarla savaşmışlar. Rumlar da o dönemin Amerikası Farslılar da bugün İran'ı. Sahabeye küfreden, Ayşe annemize fahiş diyen, Hafsa annemize fahiş diyen, Ebu Bekir Ömer Mekke'nin iki taahhütüdür diyen, sahabeden on tanesi hariç hepsi kafirdir diyen İran. Düşünün Amerika ile İran savaşıyor. Orada Amerika kazanmış müminler sevinmişler. Yani Rumlar Farslara karşı galip gelmiş sevinmişler. Neden? Mekkeli müşrikler gelip demişler ki bak bizim gibi kitapsız kafirler. Yani mecusileri kastediyor onların kitabı yok ya. Sizin gibi kitaplıları yenecek. Çünkü sahabe onlara kafir diyordular. Sizin gibi kitaplıları yenecek. Şimdi... Her ne kadar İncil'i tahrif de etseler, İncil'i hakkıyla yaşamasalar da Hristiyanlar İncil'in ehliler. Küfür açısından baktığımda Persliler daha rezil bir konumdalar. Küfürleri daha katı, daha şiddet. O yüzden Rumlar savaşı Perslilere karşı kazanınca sahabe seviniyorlar Mekke'de. Medine'de özür dilerim. Diyorlar ki bizim gibi kitaplılar sizin gibi kitapsızlara galip geldi. Ya yani şimdi... AK Parti yüzde 45'le sandıkları devre devre çıktığında biz de seviniyoruz. O başka bir şey. Gidip yanlarına kılıcı alıp aynı safta Perslere karşı savaşmıyoruz. Tabii ki bunlar bunlara kıyasladığınız zaman küfür açısından daha az şerlidirler. Şimdi bu kıyası getirdiğimiz zaman karşı çıkıyorlar. Halbuki bu doğru kıyas doğru mu? İki tarafta küfür üzere. Adam bu kıssayı delil getirip şirk olan Allah'ın teşri yetkisini Allah'tan alıyor. Kendi gibi bir kula veriyor. Şirki İslam yapıyor bir tane hoca efendi Ali X.Y.Z.V adının ne olduğunun çok önemi yok. Bir şirki İslam yapıyor delil olarak da Rumlarla Persler kıssasını getiriyor. Oysa ki akletseydi şeytan akledememişti ya şeytan onun dedesi o da onun torunu onun da kafası basmıyor. Eğer kafası bassaydı Tayber Doğan'ın Rum olduğunu kabul ediyorsa o zaman yardım caiz olurdu kıyas yerinde olurdu zaten. Ama sen Tayyip Erdoğan'a Müslüman deyip de sonra Kalkar Rumlarla e, Persilerin Perslilerin savaşını delil getirirsen o ortak kıyas olmaz. Kıyas neyin ortasında olur? Elma ile armutta olmaz. Elma ile elmada olur. Öyle mi? Hem adama Müslüman diyeceksin hem de o kıyası getireceksin. Sen Rum olduğunu kabul et biz de o kıyası kabul edelim. Müşriklerin ve cahiliyen ehlinin her dönemdeki ortak özelliği aynıdır. Fasit kıyaslarla delil getirirler. Ve sahih olan kıyasları da inkar ederler, reddederler, yok sayarlar doğru olan kıyasları. Bu tabii ki az önce de söylediğim gibi usulü olan kısmı değil. Bu akli olarak getirilen kıyasların tutarlılığı ve tutarsızlığı açısından kıyasının irdelenmesidir. Peki ıslahı manada yani edilleri şer'iyenin, şer'i delillerin dördüncüsü olan Alimlerin bir şeyin hükmünü istimbat ederken, çıkartırken kullandığı kıyas nedir? Kıyas orada, ıstılahta iki çeşittir. Kıyas orada, ıstılahta iki çeşittir. Makbul olan ve merdud olan kıyas olmak üzere iki ana başlığa ayrılır. Ve kıyasın dört tane de şartı vardır usulen kabul edilebilmesi için. Dört tane şart, asıl hükmün, aslın var olması, fer'in var olması, hükmün varlığı ve illetin varlığıdır. Bunların her bir usulü fıkhın tafsili konulardır kardeşler. Yani konumuz usulü fıkı olmadığı için çok konuyu dağıtmayacağım için bunların tafsilatına girmiyorum. Ama kıyasın bu dört şartı vardır bunu bilin. Kıyas iki ana başla ayrılır. O kıyasın bir kesimi bir kısmı makbulken bir kısmı merduttur. Makbul olanlar dersin başında örneğini verdiğim iki tane misalde olduğu gibidir. Alimlerin içtihat ettiği iki meselede olduğu gibidir. Merdud olanlar ise bu az önce misalini verdiğim bu sapık müşriklerin şirki İslam yaparken getirdikleri saçma sapan kıyaslardır. Kıyas ma farıktır. alakasız kıyaslardır yani. Kıyas bu iki manada iki ana başlığa ayrılır kardeşler. Tabii bütün usulcüler, bütün usulcüler kıyas için şu ana şartı kuralı getirmiştiler. Bu kaidedir. Le kıyasame an nassın olduğu yerde kıyas olmaz. Nas'ın olduğu yerde kıyasla hüküm çıkartılmaz. Yani Nas nedir? Bir delilin, Kur'an'da ve sünnette var olan bir delilin manasının açık, delaletinin de açık olduğu şeydir. Mesela Muhammedur Resulullah bin Nas'tır. Ebu Bekir el-Bakillani böyle misallendiriyor Nas'ı. Muhammed Allah'ın elçisidir. Bak okunuşu da açık, manası da açık. Herkes anlayabilir neye delalet ettiğini. Nas budur. Ve bir ayetin veya bir hadisin nas olabilmesi için usulül fıkhın on tane ayrı başlığından ari olması gerekir ki delil nas'a dönüşsün. Yani her delil okuyan delil getirmiştir değildir güzel kardeşlerim. Delil yerine konduğunda delil olur adı nasıl olur o zaman. Yoksa bugün nice adam var delil delil diyorlar alim sözü okuyorlar. Alim sözü delil olmaz bir kere. Delil delil diyorlar ayeti veya hadisi Alakasız, yani delalet etmediği, Allah'ın ve Resul'ün kastetmediği yere koyuyorlar. Adam sırf ayet okudu diye, hadis okudu diye delil getirmiş olmaz. Delil yerine konduğunda delillik ifade eder. Eğer bir delil bir eşyanın hükmünü açıkça beyan ettiyse orada kıyasla hüküm çıkartılmaz. İçki haramsa sen kalkıp ya işte şu içecek de helal kılınmış o zaman buna kıyasen biz de buna helal diyelim diyemezsin. Misal veriyorum. Bunun gibi bütün usulcüler, bütün bu usul ilmiyle ilgilenen özellikle cumhur alimlerin geneli mütekellimdir. Yani kelam ehlindendir. Onların hepsi bu şartı koymuşlardır. Hükmün olduğu, naslın olduğu yerde, açık hükmün var olduğu yerde kıyasla hüküm çıkartılmaz. Özellikle güzel kardeşlerim son dönemde yaygın olan böyle bir kıyas hüccet midir değil midir bir tartışması var. Biliyorsunuz kelam ehli, bidat ehli, irca ehli hem tekfirden hem ircadan iki tane kutuptan artı ve eksiden sünnetten sapmış hevalarda kal ve kilde deni ve de denizinde helak olanlar topluluğu yakın bir dönemde Türkiye'de özellikle yaşadığımız topraklarda kıyas hüccet midir değil midir gibi bir tartışmaya girdiler. Usulcülerin sözlerine dönüldüğü zaman kıyasın hüccet olup yani hücçet dediğimiz şey nedir? Delil bizim için mutlak kesin bağlayıcı tartışılmaz Kur'an delildir, hüccettir sünnet hüccettir icmanın münakit tartışmasız olan beş vakit namaz gibi ramazan orucu gibi münakit bağlanmış icmalar da hüccettir yani onu herkes kabul etmek zorundadır nasıl ki Kur'an'daki Bakara suresine iman etmek sana vacipse aynı şekilde o tarz bir icmaya iman etmek de o Nas'a iman etmenin vacip oluşu gibi vaciptir sana, farzdır. İnkarı insanı dinden çıkartır. Ama kıyasa gelince alimler kıyasla iki gruba ayrıldılar, ihtilaf ettiler. Bir grup hüccettir dedi, bir grup hüccet değildir dedi. Kelamı uzattılar. Seleften nakiller getirdiler kıyası ve görüşü kınayan. Başka birileri deliller getirdiler kıyası ve görüşü öven. Sözler hep havada uçuştu, birbirine çarptılar ama... Aslında iki kısmın da konuştuğu söz ortak vasat bir mercide aynı sözdü. Farklılığı değildi. O da şu. Kıyas eğer muteberse övülmüştür. Eğer kıyas maal farıksa alakasızsa yerilmiştir. Özeti budur güzel kardeşler. Ve İmam Şafi usulcülerin imamı yeryüzünde ilk usulü yazan Er Risale'nin yazarı İmam Şafi rahimahullah. Er Risale'sinde kıyasın hücciyetinden konuşurken yani kıyas hüccet midir diye anlatırken. Kıyasın şuna benzetmiştir, zaruret anında ölü eti yemeye benzetmiştir. Ölü eti yemek aslen haramdır, yani Şafi'nin kastı şu, kıyastan hüccet edinmek aslen caiz değildir, hüccet değildir asıl itibariyle. Ama zarurete düşersek, ne Kur'an'dan ne sünnetten açık bir şekilde bir hüküm bulamazsak, son ihtimal olarak zarureten Kıyasa başvurulur demiştir İmam Şafii Tıpkı zarurette ölü etini yemenin helal olduğu gibi. Ve aynı şekilde İbnül Kaym Rahimullah İlamul Muvakkin adlı kitabında İmam Ahmet'in delil alma usulünü anlatırken kitap, sünnet, icmayı anlattıktan sonra der ki zaruret anında kıyasa başvurmuştur İmam Ahmet. Zaruret anında kıyasa Bu ümmetin selefinin kıyas noktasında üzerinde olduğu görüştür. Hiç böyle sözlerin bir, birini alıp diğerine çakmanın, sen mi biliyorsun, ben mi biliyorum gibi böyle kelami tartışmalarla edepsiz, usulsüz, ahlaksız bir şekilde insanlara sanki böyle iman küfür meselesiymiş gibi böyle gece gündüz meclislerini meşgul edecek bir ortama sokmanın anlamı yok. Bunlar her dönemden sapıkların işidir. Bakın ehli kitabın hatasıdır bu. Osmanlı Devleti İstanbul'un Sırlarının etrafını çevirdiği zaman içeride Hristiyan alimleri tartışıyorlar. Melekler diş midir, erkek midir? Yani şimdi sana ne lazım? Yani açık zaten hani cinsiyeti olmaz da meleklerin. O mesele açık, o kadar cahil bir müşrik olmuşlar da. Adam senin surlarının dibine gelmiş. Sana ne alak şimdi? Neyine lazım o senin yani? Bugün ümmetin en çok ihtiyaç duyduğu, ümmetin hastalığı olan birçok mesele varken bu sapık bidat ehli insanlar İrca boyutunda hatta cehmiye küfrüne, dalaletine sapan bu insanlar alakasız kelami ihtilaflarla Müslümanların veya hakkın peşine düşmüş cahil müşriklerin hakkı isteyen, hayır taşıyan kalplerinde cahil insanların kafalarını, zihinlerini, meclislerini böyle alakasız şeylerle ne yapıyorlar güzel kardeşlerim? Meşgul ediyorlar. ilim ehlinin yanından alınır. İlim ehlinden alındığında güzeldir. Tıpkı güzel yemek malzemesini güzel bir aşçının eline verdiğinizde sonucunda güzel yemeğin çıktığı gibidir. Siz en güzel malzemeyi yemekten anlamayan, elinin ayarı olmaya bir adama verirseniz rezil eder o malzemeyi. Önünüze koyacağınız şeyin adı yemek olmaz. Yani kastım şudur, ilim okuyan her insanın, ilim iddiasında olan her insanın önünüze koyduğu malzemelerden ki malzeme bellidir, Kur'an, sünnet, icma. Kıyas sahabenin sözleri, alimlerin kabilleri malzeme bu. Bütün konuşanlar buradan alıyorlar malzemeyi. O aşçılar iyi aşçı olmazsalar ortaya koyacakları yemek de kendileri gibi bozuk olacaktır, güzel kardeşlerim. Tabii kıyasla alakalı olarak özellikle müteahhidi'nin arasında kıyası çok tazim edenler de olmuş. Kim gibi İmam Şahı gibi muvafakatta öyle sözler getiriyor ki yani İlanul Muvakkin Türkçe'ye tercüme edildi. Türkçe'ye tercü tercüme edildi. Dört çilt olarak basıldı. Yanlış hatırlamıyorsam iklim yayınları bastı. Her Müslüman evinde olması gereken bir kitaptır. Alın okuyun. Orada özellikle kıyas babını açarsanız sahabe tabi ve etbaat tabiinden inanın abartmıyorum binlerce söz naklediyor. Yani kıyası öven ve yeren sonunda cem ediyor. Allah İbnül Kaym'e rahmet etsin. Fıkının derinliğini o kitapta bize tekrar tekrar göstermiş. Ve 13. özellik cahiliyenin 13. vasfı alhulû fil ulemâ ve's sâlihin. Alimler ve salihler hakkında aşırı gitmeleri. Ve buna da Nisa suresi 171. ayeti ne yaptı? Şeyh delil olarak getirdi. Yâ ehlel kitâb lâ taghulû fî dînikum ey kitap sahipleri dininizde aşırı gitmeyin ve lâ tekûlû alallâhi illel hak. Allah adına da haktan başkasını konuşmayın. Şimdi bir aşırılık kelimesidir özellikle şu Suriye'de Irak İslam Şam Devleti ile diğer gruplar arasında çıkan savaştan sonra bir aşırılık kelimesidir havalarda uçuşuyor. Zaten bir 5-10 senedir son dönemlerde çok fazla konuşuluyordu. Bu konuda yazılan kitapların çokluğu sebebiyle önüne gelen yazıyor zaten. Aşırılıktan sakın Herkes aşırılık kelimesinin içerisine de bir şey yüklüyor. Şimdi matematik okuyanlar bilirler. Matematikte koordinatlar vardır. Bir x ekseni vardır, bir de y ekseni vardır. Siz eğer orijin denen merkezi yani sıfır noktasını alır y ekseni üzerindeki iki rakamın üzerine koyarsanız 2'den bu taraf negatif olur, 2'den o taraf pozitif olur. Şimdi herkes kendini koymuş orijine merkeze onun tekfir ettiğini tekfir etmeyenler Mürciyeler onun tekfir ettiğinden fazlasını edenler hariciler. Böyle de bir ölçü var. Önemli olan az önce de söylediğim gibi malzemeyi ortaya koymak, konuşmak değil. O malzemeyi fık edip, cem edip o malzemeden güzel yemeği ortaya koyabilmektir. Peki Allah ve Resulü aşırılığı kitap ve sünnette nasıl anlatmıştır? Biz burada özellikle hem bu ayete... Hem de şeyhin, risalenin girişinde birinci cahiliyenin özelliğini anlatırken, müşriklerin cahiliye toplumunun her zaman salihler hakkında aşırı gittiğini, her zaman salihlere ibadet ettiklerini anlattığını gördük. Özellikle de, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا وَدَّنْ وَلَا سُوَعَنْ وَلَا يَغُوْتَ وَيَعُوْقَ وَنَصْرَ ayeti kerimesini tefsir ederken, ilahlarınızı bırakmayın, وَدْتِسُوَ يَعُسْ يَعُوْقُ وَنَصْرَ'i bırakmayın diye de, müşriklerin birbirlerine nasihatte bulunduklarını, bu isimlerin de Nuh kavmi döneminde salih insanlar olduklarını, Nuh kavmi döneminde bunlar öldükten sonra insanların bu salihlere ibadet ettiğini anlatmıştık uzun uzadıya. Dinde aşırılık her şeyde olabilir. Delili bu ayeti kerimedir. Burada Muhammed bin Abdülvahhab'ın fıkhının derinliği vardır güzel kardeşlerim. Bakın bir önceki esasda, dokuzuncu da özür dilerim yani iki üç esas önce. Bir ayet-i kerime getirdi. Maide suresi 77. ayet-i kerime. Onu burada getirmedi. Ne yok? Ya ehlel kitabı la teğli fî dinikun gayrel haqqi ve la tettebi ahva kavmin qaddallu. Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere aşırı giderek sapmış bir kavme, sapan bir kavme tabi olmayın. Bu ayetle bu ayet arasında şöyle bir fark var güzel kardeşler. Bu ayeti kerimede Nisa 171. ayeti kemede Allah mutlak kullanıyor ifadeyi. Müfessirler öyle söylüyorlar. Ennehyu bil itlaqi huna. Yani buradaki yasak mutlak, genel. La taghlu fi dinikum. Dinin hangi emri olursa olsun onda aşırıya gitmeyin ölçüsünde. Allah yerleri ve gökleri bir ölçüyle yaratmıştır. Allah yerleri ve gökleri bir mizanla yaratmıştır. Allah yarattığı her şeyde ölçü koymuştur. Ölçüyü emretmiştir, nizam yaratmıştır, nizamı emretmiştir. Yani nizamdan kastım düzendir kardeşler. Allah her şeyde bunu kılmıştır. Allah her şeyin üzerine bunu kanun olarak yazmıştır. Celle Celaluhu Subhanehu ve Teala. لَا تَغْلُوا فِي Derken dininizde aşırı gitmeyin mutlak ifade olduğu için dinin emri olan her konu demektir ki Allah İbnül Kayma rahmet etsin. Seleften şu sözü naklediyor. Lahvan adlı kitapta selef dediler ki Allah Ademoğluna ne emrettiyse şeytan o emirlerin hepsinde onu ya ifrata ya tefrite götürdü. İki tane aşırılığa götürdü. Ya çok sıkmak ya çok daraltmak gibi. İki aşırılık Ademoğlu için her zaman var olan kader oldu. Allah bununla onları imtihan etti. Misal mi? Geçmişten aşırı gidenler el tabi mana itibariyle eee haddidir. Yani haddin aşılması, sınırın aşılması demektir. Nerede olmuştur mesela? Yahudiler Üzeyr'i sevgide haddi aşmışlardır. Aşırı gidip demişlerdir ki İzeir Allah'ın oğludur. İsa Meryem'in oğlu İsa Meryem'in oğlu İsa hakkında sevgide aşırı giden Hristiyanlar da onun Allah'ın oğlu olduğunu söylemişler. Gene Şiiler Ali'yi seveceğiz, öveceğiz, yücelteceğiz, kadrini kıymetini yüksek kılacağız derken Ali'ye peygamberlik verenleri, Ali'ye ilahlık verenleri çıkmış Rafizi Şialar içerisinde. Kısımlara, bölümlere, aksamlara ayrılmışlar. Gene aynı şekilde Sofiler, Enbiyalar, Peygamberler ve Veliler, Salih insanlar hakkında aşırıya gitmişler, onları ibadet etmeye başlamışlardır. Yani Allah'ın emretmiş olduğu hiçbir şey olmasın ki bu saydığım bütün kavimlere bakın. Üzerin sevgisi Allah sevgisinden değil midir? İnsanın sevgisi Allah sevgisinden değil midir? Evliyaları sevmek Allah sevgisinden değil midir? Nebileri sevmek Allah sevgisindendir. Hepsi Allah sevgisindendir Celle Celalem. Ama Allah'ın emrettiği bir şeyde insanlar aşırı giderek Allah'ın çıkarmadığı yerlere çıkartıp insanlar ne yapmışlardır? Peygamberleri ve salihleri öveceğiz derken onlara ibadet etmeye, onlar hakkında aşırı gitmeye başlamışlardır kardeşler. O yüzden az önce söylediğim gibi ayette nehi umum olarak geldiği için Allah azze ve celle dinin bütün emirlerinde aşırılıktan sakındırmıştır bizleri. Bugün bakıldığı zaman bu söze bu yani cahilin özelliğine şeyh sadece bu risalede koymadı bu vasfı. Daha önce keşf-ü şüphat, usul-ü diye şeyhin meşhur olan akide risalelerinde de gene tevhide anlattığı, esasları anlattığı risalelerde de Şeyh Muhammed bin Abdullah aynı cahiliyenin özelliğinden uzun uzadıya bahsetti. Ve dindeki o derin anlayışını ortaya koyarak şöyle bir misal verdi. Dedi ki bugünün müşrikleri geçmişlerin müşriklerinden küfürde ve şirkte daha katıdırlar. Neden? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar denizdeyken dalgalar, rüzgarlarla beraber her yerden onları sardığı zaman Allah'a ortak koştukları putlarını bırakırlar da yalnızca Allah'tan isterler. Karaya çıktıklarında Allah onları emniyete çıkardığında korku geçtiğinde Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Tekrar Allah'a bırakır o putlara dua ederler. Bugünün müşrikleri başları sıkıştığında yetiş ya Abdülkadir diyerek bugünün müşrikleri Başları sıkıştığında geçmiş müşriklerden küfürde ileri geçerek evliya dedikleri, salih dedikleri insanlara, kabirlere yalvararak şirkte ve küfürde geçmiş atalarını, dedelerini de geçmişlerdir. Muhammed bin Abdülvahab cahiliyenin bu özelliğini anlatırken de müşriklerin bu sıfatından bahsetmişti. Gene aynı cahiliye kavmi mezhebi din algıladılar, taassup edindiler, din öğrenmediler, ilim öğrenmediler, zannettiler ki hanifilik ve şafilik iki ayrı dindir. Daha geçen hafta akraban soruyor gitmiş Hanifi bir tane şafi kız istemiş diyor ki alabiliyor değil mi diyor. Niye? Taassutta Allah'ın emri olan alimlere hürbet bilmediğimizi bilenlere sormak emrinde aşırı gidip artık hiçbir şey sormaz. Tamamıyla alim ne diyorsa ona iman eder bir hale geldikleri için mezhep onlar için ne olmuş? Din olmuş bunlar bu konuda aşırı gitmişler. Haricilerin aşırılığı gibi. Allah'ın ve Resulünün kafir dediğine kafir demek, Allah'ın ve Resulünün tekfir ettiğini tekfir etmek bütün Müslümanların üzerine vaciplerden bir vaciptir. Namaz nasıl bir vacipse, oruç nasıl bir vacipse, zekat nasıl bir vacipse, tekfirin gerekli olan itikat edilmesi gereken kısmı da aynı şekilde her Müslümana vaciptir. Tatbiki gücü yeten Müslümanlara vaciptir. Ama itikadı her Müslümana vaciptir. Özet itibariyle bu konuda da hariciler aşırılığa sapıp, Allah'ın ve Resulünün tekfir etmediğini tekfir ederek başka bir sapıklığa bulaşmışlardı. Veyahut da bugün birçok insan savaşta aşırı gidiyorlar. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala cihadı bize emretmiş. Cihad güzel bir fiil de insanlar gaye savaşmaktır zannediyorlar. O yüzden tevhidi Allah'ın emri olan şeyi şirkin yok edilmesi için savaşıldığı gerçeğini unutuyorlar. Oysa ki Allah birçok ayet-i kerimede katiluhum, hatta la تَكُونَ فِدْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ kulluhu لِلّٰهِ Dinin tamamı olup şirk yeryüzünden kalkıncaya kadar Allah yolunda savaşın diyor. Savaşın temel gayesi ve hedefi şirkin yeryüzünden kalkmasıdır. Birileri Allah'ın bu emrini yanlış anlayıp ya bırakın insanlar savaşsın da nasıl savaşırsa savaşsın gibi algılayıp başka bir aşırıla Allah'ın emrinde ne yapmışlardır kardeşlerim? Gitmişlerdir. Bugün öyle bir aşırılık olmuştur ki insanların alimlerine, ilim ehline karşı. Allah ve Resulü açık seçik beyan ettiği zaman, açık ve seçik hükümler koyduğu zaman insanlar Allah'ı değil, insanları tazim ederek, peygamberini değil insanları tazim ederek, onları taklit ederek onların dinlerine girmişlerdir. Cahilin özelliği zaten o ilk maddelerde söylediği gibi. Cahiliyenin en temel, müşriklerin en büyük kaidesi ve kuralı taklittir kardeşler. Onların dinin esası taklittir. Aman ha ama sakın yani. Haftalarla bu kürsüden konuşuyorum. Yıllardır Allah'ın fazla keremiyle bir site kurduk, dersler yaptık, kayıtlar yayınladık. Aman ha aman sakın davetimi yanlış anlamayın. Davetim çağırdığım şey kullara kulluğu bırakıp bana kulluk etmeniz değildir. Çağırdığım ve davet ettiğim şey basiret dinidir, tevhid dinidir, taklit değil. Herkesin dinini öğrendiği, anladığı, fehmettiği bilerek Allah'ın Resulünün ve sahabesinin yaptığı gibi bir dine iman etmektir. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ en اِلَيْهِ اَنَا وَمَن اتَّبَعَن۪ي De ki bu benim yolumdur, ben ve bana tabi olanlar basiret üzere bu yola çağırırız. Zaten o zaman taklit üzere olacaksa müşriklerden bir farkı kalmayacaktır. Taklit üzere olacaksa müşriklerden farkı kalmayacaktır. Ha bu şu mu demektir? Bugün birçok cahil sapığın aşırının yaptığı gibi ilmi olmayan bir konuda insanın hadsizce konuşması mıdır? Hayır bu o da değildir yani. Hikmet buradadır ki. Hikmet buradadır ki Allah'tan korku, korkulması gereken yerde korkup taklitten sıyrılmak, Allah'tan korkulması gereken yerde korkup bilmediğimiz konuda bileni taklit etmektir. Allah Azze ve Celle o vasat yolla, hikmetli menheçle bizleri ne yapsın kardeşlerim? Rızıklandırsın. İnşallah burada kalalım. Cahiliyenin 15. özelliğine, 14. özelliğine varmış olduk. Evet, 14. 14'ten haftaya Allah subhane ve teala nasip ederse devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülükte varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَفِي دَوَانَا اِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ bihamdik Eşhedü en la ilaha illallah ve ve etûbü